Diye başlayalım söze. Başladık bilacivat. Görüşmeye ne var mı Karagözüm? Bu yapılan indirimden sonra daha iyi macivat. Ne indirimi Karagözüm? Doğal kazığa yapılan indirimden sonra. Doğal kazık? Ha, doğal gaz. Evet. Biraz daha rahatladık doğru. Doğalı bu kadar kazıksa doğal olmayanından Allah'a sığınırım. Ne yaparsın Karagözüm? Aslında faydalarını da görmedik değil yani. Nasıl yani Karagözüm? Ne demek istedin? Anlamadım. Şimdi biz her Türk ailesi gibi bazı çözümler ürettik bu faturaları hafifletmek için. E, e siz ilk önce dedi ki yiyelim kazak kazak üstüne. Girelim yorganların altına ısınalım. Isındınız mı? Hı hı. Isındık ısınmasına ama bir gün, iki gün, üçüncü gün dayanamadık. Otur otur nereye kadar? Sonra? Ha? Sonra dedik ki her gün bir komşuya gidelim. Sizleri çok özledik. Hem kış akşamları da uzun muhabbete geldik diyelim. Her günü bir komşuda geçirelim. Tabii ki durumu çakana kadar. Çakarlarsa da onlara planımızdan bahsedelim. Her gün birbirimize toplanmayı teklif edelim. Hadi canım. Öyle acı var. E, ne dediler? Herkes bu durumdan şikayetçi. Ne diyecekler? Kabul ettiler. Güzel. Ama bu böyle devam etmedi. Niye? Niyesi bazıları sonradan gelmedi. Gelmeyince de evine de kabul etmedi. Kimi bana çok geldiniz şunu az gittiniz dedi. O bu şu derken bu işte yürümedi. Yani? Döndük yine en başa. Hoppala. Ya... Ama faturanın tatili yok. Yine geldi, dayandı ceb'e, gitti maaşın yarısı yine. Yok dedim bir şeyler bulmalıyız. Bu sefer de dedik ki, hani çokluğun olduğu yerde işte nefesten, ondan, bundan ne gitmese mekanı sınır filan dedik. Doğru. O zaman bize çağıralım. Her gece, her gün bize gelsinler. Geldiler mi? Geldiler, geldiler. Biz de bu sayede konu komşuyu tanıdık. Televizyon başında pineklemekten kurtulduk. Koyu muhabbetlere daldık. Üstelik hizmette sınır yok. Çaylarda her akşam şirketten. Oh oh oh oh. Oh acı oh. Ben de geleyim o zaman. Gel azizim beklerim. Hem öyle yaş yaş da çay da içmiyoruz. Her akşam buluşup buluşturup bir fikir atıyorum ortaya. Zannedersen siyaset meydanı. Öyle bir karışıyor ki ortalık sıcaktan bunalıp. ...camı, kapıyı bile açıyoruz. Yapma yahu! Yaptım birader yaptım. Bugünkü konumuz ne olacak bu fenerin hali? Aa, kara Karagöz'üm sen de bu fenere taktın ama ha. Ben ne ki bizim üst komşumuz var Cevdet amca diye. Adam yolda fenerli görse yolunu çeviriyor. Fenerli bakkaldan manavdan alışveriş yapmıyor. Deme yahu. Dedim bile Hacivat. Sen en iyisi akşam gel de hatta yanında başka fenerleri de getir de bir güzel atlayın şu Galatasaraylılar. Geleceğim geleceğim. Kesin geleceğim. <gülüyor> Akşamki ortamı şimdiden ısıttık. Efendim anlamadım. Diyorum ki akşam da çayı biraz fazla demlemeli. Aramıza katılanlar da arttı ya azizim ondan. <gülüyor> ha, anladım anladım. Oldu Karagöz'ün. Akşam görüşmek üzere. Muhabbetimize de burada son verelim hadi. Dinleyicilerimize de güzel, sağlıklı, huzurlu günler dileyelim. Dileyelim efendim dileyelim. Geldik kelamın sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Affola.